Elası buradan bir ayet mefer. Bu hakikaten çok düşündürücü bir, bir ayet. Dünyada kaçacak bir yer yok. Onun mülkündesi. Hayatını kendini tazim etmedi. Geliş gidişini kendini tazim etmesi. Ölümden kaçacak bir yer yok dünyada. Kabirden kaçacak bir yer yok. Kıyamete gelince de yakulur insanı. insan der o gün kaçacak bir yer var mı? Nasıl bir şaşkınlık içinde oldun Cenab-ı Hak bildiriyor. Yine bu. Orada yedi sınıf buyuruluyor. Bu yedi sınıfı olan bu arşın gölgesi altında kalacaklar. Yani bize en çok orada e, bizim dikkatimizi çekecek. Burada e, kalbi mescitlere bağlı bulunanlar. Demek ki namazlarımızı mümkün mertebi mescitlerde kılalım. E, buluşmaları, ayrılmaları Allah için bulunanlar. Yani zor zamanları dert ortağı bulunanlar. Afrika doğusun, Asya doğusun, ya kendi memleketimüşkül durumda kardeşlerimize karşı onların bir dert ortağı olabilmek, bir şehvetlere karşı bir kadının heydelek gibi yani az beni demesine karşılık etrafdaki olan açık saçıklık şehvetlere karşı ben Allah'tan korkarım diye gözümüzü vesairemi her şeyimi koruyabilmek, sağ elin verdiğini sol elin bilmeyecek kadar gizli saldırı veren kimse demek ki riyadan kendimi koruyabilmek tenhada Allah'ını gözyaşı döken kişiler bunları efendimiz de kıyamet günü arşın gölgesinde altında olacak e, müminlerden olduğunu bildiriyor. O günün şiddetinden. Zaten o gün büyük bir infilak. O günde o infilaktan kimler selamette kalacak? La hafü an lehü ve Allah Cenab-ı Hak Celle Celal dünyada dostluğu temin edenler. Vallahi yine burada bir çok ibreti bir ayet var. Siz Çar çabuk geçen dünya hayatını ve nimetlerini seviyor, ahreti ise bırakıyorsunuz buyuruyor Cenab-ı. Yani bu gaflete örtmeye gayret etmek. Velazi kul daima sıdık halinde olacak. Şükür, tevekkül, teslimiyet halinde olacak. Ve yine o gün yüzler var, ışır parlayacaklar. Rabbilerine bakacaklardır. Ki bir ayrı bir cennet o da. Bir Cenab-ı Hakk'ı bir görebilme cenneti. Yüzler var ki o gün Cenab-ı Hakk'ı görecek buyruluyor. Yine o felaketleri Cenab-ı Hak bildiriyor, e, o Kıyamet günü manzaralarında. Ondan sonra e, insan kendini başıboş başı bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Bu kadar serbest dünyada peygamberler geliyor, kitaplar geliyor, vesaire geliyor, ikazlar var. İnsan başıboş başı bırakılacağını mı zannediyor buyuruluyor? Ondan sonra Cenab-ı Hak tefekkürde derinleşmiş. İşte de bir döl yatağına akıtılan bir meninin içinden bir, bir, bir nutfe, bir sperm değil miydin diyor. Cenabı Hak soruyor. Yani insan biz yok kadar bir şey değil miydi? Nasıl o safhalardan geçti? Bellası pek bunlar Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Aa. Dikkat edeceğim huzurda billahsa bu toplumumuz içinde helal lokmaya dikkat etme. Şüpheli şeylerden kaçınma. Lokma, iki şey insanın çok müessirdir. Aldığı lokma müessirdir. Bir ikincisi, beraberinde bulunduğu arkadaşı müessirdir. Bu iki şeye dikkat etmesi lazım. Kazancının helal olması lazım. İkincisi, beraberini bulunduğu arkadaşının da düzgün olması lazım. Cenab-ı Hakk'ın buyuruyor. Kul hakkına dikkat edecek. O da kıyamete kalıyor. Allah Allah kul hakkını kendi affının haricinde bırakıyor. Kul ibadetlerle gelir diyor, hayır hasenatla alın alınır hiçbir şey kalmaz buyuruluyor. Bir gıybet bile ağır bir kul hakkıdır. Hatta şey Hazretleri diyor, sen diyor, eğer diyor, gıybetten kendini kurtaramazsan diyor, İbrahim Etem Hazretleri herhalde, e, bağırıyor, anneni babanı gıybet et ki diyor, annene babana diyor, senin sevapların gitsin diyor. Yani bu kadar dile fermuar çekmek, ağza fermuar çekmek. Kulla hayvan hakkı da dahil, çünkü hayvanlar insan için yaratıldı. bir kamçı fazla vurmuşsan o da gelecek bunu aç bırakmışsan o da gelecek. Üçüncüsü infak halinde olmamızı istiyor. Hep infak geçiyor. Yani Allah için verebilmek maddi manevi. Kur'an ile ülfet. Kur'an Allah'ın büyük bir lütfu. Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği ilahi bir mektup. Kur'an-ı Kerim. Nasıl bir faniden gelen mektubu tekrar tekrar karıştırıyoruz. Hele bir hukuki mektupsa ticari mektupta daha dikkat ediyoruz. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak'tan gelen bir mektup. Huden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayet rehberi ibadetlerimizin ruhani ola bir geometrik oldan kurtulması, ruhaniyet vermesi, seviye yükseltmesi, namazın huşu vermesi, orucun bir bütün uzuvları orucu yaygınlaştırma, bütün uzuvlarımızı orucu tutturabilme, hayır hasenat vesaire mülk Allah'ındır telakki edince bulunabilme. Bunun neticesinde güzel ahlak, e, seherleri ihya etmek, vel müstafireni bil eshar, canım seherleri davet, bir fani davet etse Durumumuz nasıl olur? Cenab-ı Hak davet ediyor. Ticari bir davete gitsek, şurada şu kadar bir kazanç var diye nasıl erken kalkarız? Ya bir yolculuğumuz olsa gece iki de üç de ne şekilde erkenden kalkarız? Cenab-ı Hak ben müstafirlerin bir eser seherlere davet ediyor. Rahman'ın, Allah'ın rahmetinin tecelliyeti kullandığı sücceden ve kıyama buyuruyor. Secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. Sadece kaymen buyuruyor. Bilenle bilmeyenler arasında Cenab-ı Hak o şey yaparken kıyası. bilhassa geceleri ruhaniyeti yükseltme ki gündüzün o ruhaniyetle gündüze gireceğiz. Gözümüzü, kulağımızı, kazancımızı her şeyi şeylerden koruyacağız. Sadıklarla beraber olacağız ve Vela tak utmuyor. Zalimler topluluğunda oturma Cenab-ı Hak buyuruyor. Çünkü oradan ne oluyor? Bir enerji gelecek menfi. O, o menfi enerjiden kurtulmak, müsbet enerjiye nail olmak için de sadıklarla beraber ol olabilmek. Bunun neticesinde de Kendimize bir mizan etmek, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o yüce ahlakıyla ahlaklanabilmek. Yani Efendimizin duyguları nasıldı, hissiyatı nasıldı. da, Müslim i şerifi, ben her mü'mine kendi nefsinden daha ötedeyim. Yani kendi nefsinden daha çok yakınım ona. Daha üstün bir kimse vefat ederken mal bırakırsa o, o mal kendi yakınlarına aittir, terekeye aittir. Öldü terekeye aittir. Fakat diyor efendim kendisine, fakat diyor borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir, yetimlere bakmada benim vazifemdir buyuyor. Demek ki bir mümin de daima bu şurada olacak bu şeyde. Demek ki bir yetim varsa onun şeyi benim diyecek, hamisi. ya yani bir zor durumda bir mümin varsa ona da deva olmaya gayret edecek inşallah. İslam'la bağlılığımızı ve canlığımızı canlı tutmamız lazım. Kur'an'la ve sünnetle bağlılığımızı canlı tutmamız lazım. İslam'ı bir yerde unutup kalmamamız lazım. Aile, ticari hayat. Kur'an'ı kendine küstürmememiz lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, şeyde, kıyamette Kur'an-ı Kerim'in de şefaatini isteyeceğiz. Ve velhasıl ahirette İslam'ı lehimize şahitlik etmesine sağlamaya gayret edeceğiz. Kur'an-ı Kerim, eğitim, yaygın eğitim, Allah'ın hizmetleri, kendimize bir nimet bileceğiz, bir lütuf bileceğiz bunları. İnsanlar karakteri ve şahsiyete hayran olurlar. Daima biz de İslam'ın o şahsiyetini, karakterini temsil etmeye gayret göstereceğiz inşallah Cenab-ı Hak lütfuyla. İslami yaşantımızı arttıracağız, kültürümüzü arttıracağız. İlimle takvanın müşterek gitmesi zaruri. E, Düşünce İslam'ın hayatına girmediği bir alan var mı? Varsa telafi etmeye çalışacağız. Bizden, İslam bizden arzu ettiği nelerdir? Karakter ve şahsiye sahibi güzel bir mümin olmak, kalp ve bilgi ahengini sağlamış, emri bil maruf ve nehi alim münker insanı olabilmek ve bu halin gayreti içinde bulunabilmek, gönlümüzün feyizde dolması, cömertlik, tevazu, merhametli olabilmek, İslam'ın güzel yüzünü İslam'ın tebessüm, tebessümünü etrafımızda yaygınlaştırmak, aksettirebilmek, dünya hayatıyla ahiret, yan yana geldiğinde fedakarlık, ahiret ayağı tercih etmek, muhataplara yar olmak, bağır olmamak, e, tebliğde en etkili yol hal diliyle konuşmak, etrafımızda daima bir pozitif enerji verebilmek, kalbimizden bir rahmet taşırabilmek, kainat ilahi bir kitap, ilk ayet, ikrep ismi Rabbi halak, Yaratan'ın adıyla oku. E, Efendimiz buyuruyor, Muhammed'in Nefsi yedi kudretine olana yemin ederim, yani Cenab-ı Hak yemin ederim ki, müminin müminin misali altından bir parça, altın gibidir. Sahibi üzerine üfler, dökülür, çamura batar fakat değişmez. Bir şey kaybetmez. Yani mümin daima bir şahsiyet ve karakter şeyidir. Asiye Validemiz, bu Firavun'un sarayındaydı. Firavun'un karısıydı. o güzel halini, takvasını hiçbir zaman kaybetmedi. Cenab-ı Tahrim Suresi'nde onun bir Asiye Validemize Cenab-ı Hak bir köşk vereceğini bildiriyor. İkincisi yine Efendim böyle yine nefsim, yedi kudreti ona yemin ediyorum, bir müminin misali, bal arısı gibidir. Nasıl bal arısı güzel yer, güzel bırakır, koyduğu dalı kırmalı ve şişe yapma bozmalı, demek ki bir mümin de devam güzel yerlerde olacak, salihlerle beraber olacak, yaptığı iş ahsen olacak, ekmel olacak, ecmel olacak. Her iş en güzel olacak ve onun bir gönlünden rahmet tevzi edecek. Cenab Hak cümlemizi bu hallerle mütehalli eylesin. Kendisine gerçek bir kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi tebessüm ettirecek kıyamet gününde bir ümmet olmamızı cenab İsrail ikram eylesin. Lillahit Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Lillahitaala Fatiha.